Bismi-i Sübhaneh. Ve immî şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i çalışkan ve kuvvetli arkadaşlarım ve tarik-i hakta ve berzah seyahatında ve ahiret yolunda nuranî yollaşlarım. Sizin bayramınızı, leyle-i kadrinizi, Ramazan-ı şerifte makbul dualarınızı bütün ruhu canımla tebrik ve tesit ediyorum. Cenab-ı Hak bu bayramın sürurunu hakiki ve geniş ve umumi sürura mukaddeme ve vesile eylesin. Amin. Saniyen, sizin bu mübarek bayramın hediyesi olarak gönderdiğiniz nurlu kalem hediyelerinizi o kadar kıymetli görüyorum ki tarif edemem. Cennetül Firdevs'te Âbu Kevser destileri gibi kemale iştiyak ve şükranla ve sürurlu gözyaşıyla kabul edip başıma koydum. Böyle elmas kılıç gibi kalemleri ve hakikat kahramanlarını Risale-i Nur'a ihsan eden Cenabı ı Hakk'a hadsiz hamdü şükrederim. Sizlere de o mübarek kitapların, yazıların her bir harfine mukabil Cenabı ı Erhamurrahimîn, on hasene ihsan eylesin diye niyaz ediyorum. Hakikaten Hüsrev'in infikakı beni çok müteessir etmişti fakat Tahiri o parlak kalemiyle benim o teessüratımı izale eledi. O bütün efradı ailesiyle peder ve validesiyle Risale-i Nur'un has talebeleri içinde her vakit hissedar olacaklardır. Hem bu Tahir'in yüzünden bugünden itibaren Atabey'de, Bey'de İslam köyü, Sava köyü, Kuleönü karyeleri gibi Nurs karyesini arkadaş olup umum manevi kazancımıza hissedar oldu. Isparta'nın Hafız Ali'si, Katip Osman, Elhak ikinci bir Hüsrev olduğuna benim de kanaatim geldi. Cenab-ı Hak onu ve Mehmet Zühtü gibi çok fedakârları ve Risale-i Nûr'un hakiki sahiplerini Isparta'ya ihsan eylesin. Amin. Mübareklerin kahramanlarından Büyük Abdurrahman'ın Küçük Ali'nin Hafız Mustafa'nın faaliyet ve gayretleri ve Hafız Mustafa'nın bu defaki mektubundaki bazı noktaları beni sürür yaşıyla ağlattırdı. Yalnız bu kadar var ki bir zarf içinde gönderilen 25 banknot bulundu. Kimin tarafından olduğunu bilemedik. Bilirsiniz ki bütün ömrümde kimseden hediyeleri kabul edemiyorum. Hatta Rüştü'nün bu defaki hediyesini reddedip hatırını kırdım, geri çevirdim. Cenâb-ı Hak beni muhtaç bırakmıyor. İnsanlara da muhtaç etmiyor beni merak etmeyiniz fakat mübarekler heyetinde öyle bir şahsı manevi hissediyorum ki kaidemi ona karşı muhafaza edemiyorum o şahsı maneviyi kızdırmamak ve rencide etmemek için yalnız o paradan borç olarak beş lirayı bu bayram umuru hayriyesine sarf etmek için kabul ettim 20'sini sabri vasıtasıyla ve namıyla geri gönderip iade ediyorum gücenmeyiniz ve bilhassa Hasan ayn mim Gayet müstesna kalemiyle dört güzel hediyeleri pek çok kıymettar göründü. İnşallah bu havalide çokları şevkle kitabete sevk edecek. Böyle kuvvetli kalemleri Risale-i Nûr'a ihsan eden Cenabı Hakk'a yüz binler şükür. Mübarekler heyetinden Mehmet'in mektubu beni çok sevindirdi. Şimdi yazdığım vakitte yanımda bulunan memleketin eşrafına okudum. O eşraflar da maşallah, baarakallah dediler, hayretle alkışladılar. O mektubun ve ötekilerin birer kısmını lâhikaya kaydedeceğiz. Abdurrahman'ın birinci varisi ve Risale-i Nur'un birinci şakirdi Büyük Mustafa'nın, kapı istikbalinde arkadaşı olan Hacı Osman'ın mektubu ve o mektuptaki rüyaları manidar ve ettiği tabir de doğrudur. Aziz kardeşlerim, sizinle konuştuğum bu dakika iftar vaktine yarım saat kalmış. Bayram gecesidir, hastalık şiddetlidir. Onun için fazla konuşamıyorum. Ben de büyük ve tehlikeli hastalıktan, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsinin mu'cize gibi şifa duası kerametiyle, o tehlike geçti. Fakat öyle şiddetli bir öksürük, bir heyecan var ki, sizin gibi canımdan ziyade sevdiğim kardeşlerimle konuşmayı kısa kesiyorum. Yalnız bu kadar var ki, Isparta havalisinde yüzer genç Saidler ve hüsrevler yetişmişler. Bu ihtiyar ve zayıf Said, dünyadan kemal-i istirahatı kalble veda etmeye hazırdır. Ve bilhasra mühim bir medrese-i nuri olan Sava köyünün başta hoca hafız olarak ahmetleri, mehmetleri, hatta muhterem hanımları, Tahir'in refika ve kerimeleri gibi ve masum çocukları Risale-i Nur'la meşgul olmalarını düşündükçe bu dünyada cennet hayatının manevi bir nev'ini zevk ediyorum, görüyorum. Oranın ahmetlerinin hediyesini umum o köy hesabına bir teberrük deyip öpüp başıma koydum. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenabı ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, gayet şiddetli ve dehşetli hastalığım, gayet merhametli ve çok sevaplı olarak afiyete yerini bırakıp gitti. Çok büyük bir nimet, içinde bulunduğunu ben ve buradaki arkadaşlarım tasdik ettik. Hem Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamd ediyorum ki, Sizlerin bu defaki hediye-i ramazaniyeniz olan çok güzel nüsalarınız, bu bayramımı, çok bayramları birden toplayan bir külli bayram hükmüne geçti. Ve bilhassa ikinci hüsrev olan birinci Tahir'in gayet dikkat ve tevafuklu yazdığı risaleler, beni o derece minnettar ve mesrur ediyor ki, elimden gelseydi her bir nüshasına on altın lira verecektim. Bu derece kuvvetli bir şakirt Risale-i Nur'a sahip çıkması, ümitlerimizi çok kuvvetlendirdi. Sava kahramanlarının ve mübareklerin kariyerlerine kendi kariyesini onların safına getirdi. Atabey Aras onunla ve onun gibilerle iftihar etmeli. Onun nüsalarında yanlışlar pek çok azdır. Yalnız oralardaki nüsalarda manası anlaşılmayan bazı kelimeler varmış ki istinsahta öylece kaydedilmiş. Benim tahsirimden geçen nüsalara mukabele edilse iyi olur o kuvvetli ve fedakar kardeşimizin masum çocuklarının ve refikasının yazdıkları risaleleri güzelce bir cilt yaptık. Görenlere, hususan buradaki Risale-i Nur'un kadınlar dairesindeki kızlar ve hanımlara gayet tesirli ve cazibedar bir numuneyi teşvik oldu. Aydınlı Hasan'ın hakikaten gayet müstesna bir kalemi var ve yazılarında tam bir ihlas görünür. Bu zat ne vakitten beri Risale-i Nura girdiğini ve ne halde olduğunu merak ediyorum. Bu defa Hulusi'den uzun bir mektup Abdülmecid vasıtasıyla aldım. Elhak o kardeşimiz sebat ve metanet ve ihlasta birinciliği muhafaza ediyor. Ben de Abdülmecid vasıtasıyla ona yazdım ki Isparta'daki kardeşlerimize yazdığım mektuplarda sen dahi bir muhatabımsın, seninle muhabere kesilmemiş diye yazdım. Hüsrev, re'fet, rüştünün vaziyetlerini de merak ediyorum ve bilhassa hüsrev ne haldedir ve nur fabrikasının sahibi Hafız Ali, rahat mıdır? Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra, o ehemmiyetli hakikatlara birer işaret ederiz. Birincisi, kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar Tarikat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam ve Velayeti Ahmediyye'nin Aleyhissalatu vesselam bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden Velayeti Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de O velâyetin tarikatı ve o velayeti kübranın evrad mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evradların fevkindedir. Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i nakşiyede bir mescitte birbiriyle alakadar heyet-i mecmuada, nurani bir vaziyet hissediliyor kalbi hüşyâr bir zat namazdan sonra Sübhanallah, Sübhanallah deyip tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zât-ı Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm'ın müvâcehesinde yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Sübhanallah, Sübhanallah der. Sonra o serzâkirin emr-i mânevisiyle ona ittibâen, Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği vakit, o halka-i zikrin ve o çok geniş dairesi bulunan Hatme-i Ahmediye aleyhissalâtü vesselâmın dairesinde yüz milyon müridlerin, elhamdülillah, elhamdülillahlarından tezahür eden, azametli bir hamd'i düşünüp, içinde elhamdülillah ile iştirak eder ve hâkeza. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra, La ilahe illallah, La ilahe illallah, 33 defa, O tarikat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam'ın halka zikrinde ve hatmi kübrasında o sabık mana ile o ihvan-ı tarikatı nazara alıp o halkanın serzâkiri olan zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselama müteveccih olup elfu elfi salatın ve elfu elfi selamın aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. 2. mesele 31. ayetin işaretinin beyanında yestehibbunel bahsinde denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bâkîye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını bâkî elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtidar edildi ki Nasıl bir uzv-u insani hastalansa, yaralansa, sair-âza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de, hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış, sair-le taif-i kendiyle meşgul edip, sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi, büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp, hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de, bu asırda hayat-ı insaniye, hususen hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli, fakat cazibeli ve elîm, fakat meraklı bir vaziyet almış ki, insanın ulvi latifelerini, ve kalp ve aklını nefs-i emmare'sinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umuru uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iyye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır O damar insaniyi o derece aşıırına etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfsı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve ektisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmas ile, ve fakru zaruret-i maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şeraihi hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celbede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir hacatı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı mucizül beyanının tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metn sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyle ise her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki O acib hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Aziz sıddık ve sebatkar kardeşlerim. Sizin faaliyetiniz ve sebatkarane çalışmanız Risale-i Nur dairesinin zembereği hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Bin amin amin. Size Hizbül Kur'an'dan evvel gönderilen Risale-i Nur'un Virdül Azam'ına ilhak etmek için bir parçayı yazdık. Bir parçayı da 29. lemada yerini gösterdik. Benim hususi tefekküratım o nevi'den olduğu cihetle bana ihtar edildi, ben de yazdım. Saniyen, birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektuptaki hayatı dünyeviyenin hayatı diniyeye etmesine dair İkinci meselesi münasebetiyle gayet ince ve kaleme alınmaz bir mana kalbe zahir oldu. Yalnız gayet kısa o manaya bir işaret edeceğim şöyle ki. Bu acib asrın hayatperest, ehli dalaleti aldatan, sarhoş eden fanilerden suri aldıkları zevki gayet acı ve elim olduğunu ve ehli imanın ve hidayetin aynı yerde ve o faniyatta bâkiyane ve ulvi bir zevki bulunduğunu gördüm ve hissettim fakat ifade edemiyorum Risale-i Nur'un müteaddit yerinde nasıl ispat etmiş ki ehli dalalet için zamana hazırdan madada her şey madum ve firakların elemleriyle doludur. Ehli hidayet için mazi, müstakbel müştemilatiyle mevcuttur, nurludur. Aynen öyle de faniyatta yani geçmiş muvakkat vaziyetler ehli dünya için fenai mutlak karanlıklarında madumdur âli hidayet için mevcuttur diye gördüm. Çünkü eski zamanda çok alakadar olduğum zevkli veya kıymetli ve şerefli muvakkat vaziyetleri mütehassiranı hatırladım, müştakane arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fani olsun düşünürken iman-ı billah nuru ihdaret etti ki o vaziyetler gerçi sureten fanidirler, birkaç cihette mevcutturlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı misaliyede baki oldukları gibi nuru imanın verdiği bakiyane münasebet noktasında fevka zaman bir vaziyette mevcutturlar. Sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım ve dedim: Madem Allah var, her şey var. Darbu mesel cümlesi bu büyük hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa yani Allah'ı bilse her şey mevcuttur. Kim Allah'ı bilmezse ona her şey madumdur diye delalet eder. Demek elemli karanlıklı tahassürlü bir dirhem zevki aynı yerde yüz derece ziyade daimi elemsiz bir zevke sefahetle tercih edenler aksi maksutlarıyla aynı zevkte Elîm elemlere alır.